Hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerr-i umuri muhtesatika. Her sulu muhteset bid'a ve kul bid'atin dalalet ve kul dalalatin sinnar ve ba'du. Muhterem kardeşlerim. Selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.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 edilmesi gereken, hamd edilmesi gereken en yüce şey, Allah Azze ve Celle'nin bizleri İslam'la şereflendirmesi. Neden şeref, neden izzet? Muhakkak ki izzet, şeref Allah'ın, Resulünün dünlerindir diyor. Hakikaten bize verdiği nimetler sayılamayacak kadar çoktur. Baktığımız zaman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 İmam Bukhari Rahimallah En'am Suresinin tefsirinde zikreder ve orada ve la şey e Allah Azze ve Celle'yi övülmekle Allah Azze ve Celle'yi övülmekten daha sevgili gelen bir şey yoktur diyor. Ve medha Bu yüzden Allah Azze ve Celle kendi nefsini övmüştür diyor. Gelen hadisi şerifte.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 galebe çalmıştır. Ve Allah Azze ve Celle'nin rahmeti, merhameti her şeyi kuşatmıştır. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi ve rahmeti, ve saad, ve